Hocam şimdi ben şöyle bir soru soruyorum. Doğru, doğru yalnız yaptığımı bilmiyorum ama şimdi ben Kur'an-ı Kerim okumayı çok seviyorum. Ee, bir de haz namazlar haricinde, nafile namazlarda e, bir kez rahne yaptım kendime, dayaklı rahne. Kur'an-ı Kerim'i koyuyorum, iki reketten bir selam ediyorum. Yani bir sayfada bir namazı kılıyorum, bir sayfada bir örtü yapıyorum, ikinci reketten bir selam ediyorum. O şekilde Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Bu okuduğum şekil, e, bir sıkıntı var mı? Yani olur mu olmaz mı hocam bu şekilde? Evet. Daha, daha evet. Gayretinizi tebrik ediyoruz. Bizi e, takip edin. Evet hocam. Ben tamam, sizi anlayamadım. Hocam, e, inşallah yanlış anlamamak akışımdır. E, Kur'an-ı Kerim yüksek bir noktaya koyuyor görebileceği bir yere. E, namazı duruyor. Namazın içerisinde bir sayfa, bir rekatta, diğer sayfayı bir rekatta okuyor. İki rekatta bir selam vermek sürekli. Böylece hatim yapıyor olur mu diyor. Şimdi bizim mezhebimizde evet Kur'an-ı Kerim'e bakarak ok namazda Kur'an-ı Kerim'e bakarak okumak ve sayfaları çevirerek sayfaları çevirerek e, açmak Kur'an-ı Kerim'i eğitim ve öğretim, talim ve taallüm eğitim öğretim kabul edildiği için caiz görülmemiştir. Evet. Ve bu şekil bir hareket namazı bozar diyor ancak gerek Şafilerde gerek Hanbelilerde olsun. Kur'an-ı Kerim'e bakarak okumak namazı bozmaz. Bu kardeşimiz eliniyle çevirme hareketi yapmıyor çünkü iki Yine sayfayı açıyor. Çevirmese bile evet. bakıyor. Evet. Bakıyor Baktığı tabii. için bizim Bakara Hanefi okuyor. mezhebinde Kur'an-ı Kerim'e bakarak okumak eğitim ve öğretim yani talim ve talim kabul ediliyor. Evet. Öğrenme ve öğretme gibi kabul ediyor. Bunun için caiz görülmüyor. Ama Bununla uzak durması şafi lazım. Ama Hanbeliler... Şafii ve hamberilerde bu işlem caiz görülüyor. Böyle bir var. Bu kıldığı namaz, bugüne kadar kıldığı namaz Allah'ın izni kerimiyle caiz olur. Ancak ihtilaflı konularda ihtiyatla hareket etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'i evet. namaz dışında okuması. Namazda da ki namaz Müslüman için malumunuz bir nevi miraçtır. Bildiği sureler ezberinden okuyarak namazlarına kılması uygun olur.